196. Mektup Bu mektup mensur araba yazılmıştır. Tasavvuf yolunun yedi konağı olduğu, salik her konaklarda kendinden uzaklaşıp Hak Teala'ya yaklaştığın bildirilmektedir. Merhamet ederek gönderdiğiniz ve ihsan ederek yazdığınız kıymetli mektubunuz en kıymetli bir zamanda geldi. Allahu u Teala'ya hamdolsun ki büyükler, küçükleri hatırlamakta, yüksekler, alçakları okşamaktadır. Allahu u Teala, bu tevazuunuza bizim tarafımızdan hayırlı karşılıklar versin. Farisi'nin dediği gibi, her ne olursa olsun dosttan konuşmak daha tattı. Yürümekte olduğumuz tasavvuf yolu yedi adımdır. İki adımda alemi halk, beş adımda alemi emir aşılır. Alemi emirdeki birinci adımda tecelli efali e hasıl olur. ikinci adımda tecelli sıfat hasıl olur. Üçüncü adımda tecelli-i zatiye başlar. Bundan sonra kavuşanların bildiği tecelliler hasıl olur. Bütün bunlara kavuşabilmek için insanların efendisi, öncekilerin ve sonrakilerin en üstüne Efendimiz, ona ve âline ve ashabına dualar ve selamlar olsun izinde bulunmak lazımdır. Tasavvuf yolu iki adımdır diyenler de oldu. Kısaca anlatabilmek için ve talebeye kolay göstermek için böyle söylemişler. Bu sözde ailemi emir ve ailemi halka bir adım demişlerdir. Yedi adımdan her biriyle salik kendinden uzaklaşır. Hak yaklaşır. Bu yedi adımın hepsine gelince fenai eten ve Bekai ekmel hasıl olur. Bu ikisi hasıl olunca vilayeti hassa-i ile şereflenmiş olur. Farisi'nin dediği gibi bu ele az geçen büyük nimettir. Acaba kime verilir? Bizim gibi zavallıların böyle sözleri ağza alması bile uygun değil. Bizlere ancak büyüklerin nimetlerinden sızan damlalarla dudaklarını satarak zevklenebilmek yakışır. Yine farisi'nin dediği gibi, şekerin yalnız adını doymak bile daha iyidir zehir koymaktan dile. Gök arşa göre aşağıdır. İyi bir insan kendine ve başkalarına zararı olmayan kimse demektir. Allahu Teala insanların iyi olmalarını. Herkesin rahat yaşamalarını istiyor. Buna kavuşmak için insanlarda kalp, akıl ve nefis yaratıldı. İnsanın bedeni yani bütün uzuvları kalbin emrindedir. Kalbin arzularına niyet denir. Nefis, bedenin muhtaç olduğu şeyleri kalbe yaptırmak ister. Nefsin isteklerinin hepsi kendine de başkalarına da zararlıdır. Akıl, faydalı ve zararlı şeyleri birbirinden ayırmakta, faydalı olanlarını yapmasını kalpten istemektedir. Allah-u Teala, iyi işleri kötülerden ayırmak için dinleri gönderdi. Sağlam olan akıl, kalbin İslamiyet'e uymasını emreder. Her kalp İslamiyet'e uygun hareket ederse temiz olur. Dünyada hiçbir sıkıntı olmaz. Kalbin temizlenmesi ve kuvvetlenmesi için Allahu Teala'nın ismini çok söylemesi lazımdır. Allahu Teala, dinleri insanlara sıkıntı vermek için değil, kalpleri temizlemek için gönderdi. Kalp nefse uymaz, Aklı dinleyip İslamiyyete uyarsa bütün dünya rahata huzura kavuşur. Aklın vazifesi İslamiyeti öğrenmek ve bunun her yere yayılması için çalışmaktır. Kalp her nefse tatlı gelen şeyleri yaparsa nefse kapılmış olur. Allahu Teala'yı unutur. İslamiyyete uymak kalbi ve bedeni kuvvetlendirir, nefsini zayıflatır. 197. Mektup Bu mektup Pehlevan Mahmud'a yazılmıştır. Talihli kimse dünyaya düşkün olmayan ve kalbi Allah sevgisiyle çarpan kimse olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala sizi İslamiyet'in doğru yolunda bulundursun. En iyi kimse kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. Dünya muhabbeti günahların başıdır. Dünyayı sevmekten kurtulmak da ibadetlerin başıdır. Çünkü Allahu Teala dünyaya düşkün olmayı sevmez. Onu yarattığı zamandan beri hiç sevmemiştir. Dünya ve dünyaya düşkün olanlar melundur ve Allahu Teala'nın merhametinden uzaktır. Hadisi şerifte buyuruldu ki, dünya melundur ve dünyada Allah için yapılmayan her şeyde melundur. Çünkü Allahu Teala'yı hatırlayanlar hata onların her zerresi Allahu Teala'yı zikretmektedir. Bunun için Allahu Teala'yı zikredenler yani kalbinde ismini ve sıfatlarını hatırlayanlar melun değildir. Bunlara dünya adamı denilmez. Çünkü dünya demek kalbi Allahu Teala'dan gafil eden, onu unutturan, kalbi Allah'tan başkasının getiren şeyler demektir. Allahu Teala'yı unutturan mallar, sebepler, mevkiler, şerefler hep dünya ile olur. Allahu Teala bizi düşünmeyenlerden, bizden yüz çevirenlerden sen de yüzünü çevir, onları sevme.'' buyurmuştur. İşte bu dünya insanın can düşmanıdır. Bu dünyanın düşkünleri hiç toparlanamaz. Kendilerine gelemez, ahirette de pişman olacaklar, çok acılarla karşılaşacaklardır. Dünyayı terk etmek demek, kalbin onu sevmemesi, ona düşkün olmaması, kıymet vermemesi demektir. Ona düşkün olmak da varlığıyla yokluğu müsavi olmaktır. İnsanın böyle olabilmesi için Allah adamlarının yanında yetişmesi lazımdır. Bu büyüklerden biri ele geçerse kıymetini bilmeli, onların emirlerini yapmaya canla başla sarılmalıdır. Şey Müzemmil Hazretleri'nin sizin aranızda bulunması çok büyük bir nimettir. Çok az kimselerin eline geçen bir nimettir bu. Kıymeti hiç ölçülemeyecek kadar büyüktür. Fakat kerem ve ihsan sahiplerinin adeti ısrar etmektir. Yani başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce düşünürler. Şey Hazretlerine birkaç gün izin verirseniz çok yerinde bir iş olur. İş bitince inşallah yine geri döner. Daha çok rahatsız etmeyeyim. Allah-u Teala bizi ve sizleri insanların en iyisinin yolunda bulundursun. Allahü Teala'nın selam ve insanları sizinle olsun. 198. mektup. Bu mektup ana ana yazılmıştır. Bu zamanda din adamlarının dünya büyükleriyle görüşmeleri güç olduğu bildirilmektedir. Fıtuhati Mekki'ye, fıtuhati medeniyenin anahtarı olsun. Allahu Teala sevgili Peygamberi ve onun yüksek aile hürmetine bu duamı kabul buyursun. İsan ettiğiniz kıymetli mektup fakiri şereflendirdi, sevginizi artırdı. Size müjdeler olsun kıymetli efendim. Bu zamanda Allah adamlarının dünya büyükleriyle görüşmesi çok güçleşti. Din adamları konuşurken ve yazarken dinin emrettiği gibi tevazu, aşağı gönüllülük yaparsa, kötü düşünceli insanlar bunu anlamayarak bir şey koparmak için, motaj olduğu için böyle yapıyor sanırlar. Bu büyük düşünceleri dünya ve ahiret saadetini elden kaçırmalarına sebep olur. Bu büyüklerden istifade edemezler. Eğer din büyükleri dünyaya ve dünya adamlarına kıymet vermediklerini duyururlarsa görüşleri kısa olanlar kötü düşünerek bunları egoist kendini beğenmiş sanırlar. Halbuki Allah'tan başka hiçbir şeye kıymet vermemekte din büyüklerine lazımdır. Hem aşağı gönüllü hem de yüksek gönüllü olurlar. İki zıt ter şey bunlarda bir araya gelmiştir. Ebu Saide Harraz buyuruyor ki Rabbimi birbirine zıt Ters olan şeyleri bir araya toplayıcı olarak tanıdım. Fen ve hesap adamları bu süze inanmazlarsa da bizce hiçbir kıymeti yoktur. Evliyanın bildikleri, aklın eremediği şeylerdir. Mir ve Mevlana size bizlerden çeşitli haberler verecektir. Doğru yolda bulunanlara selam olsun. 199. Mektup Bu mektup Molla Muhammed Emine kabiliğe yazılmıştır. Vazife isteğinin kabul olduğu bildirilmektedir. Aşırı sevgiyle dolu olan ve çok bağlı olduğunuzu bildiren kıymetli mektubunuz geldi. Bizleri sevindirdi. Allahu Teala size afiyet versin. Vazife olarak okunacak şeylerden bir şey istiyorsunuz. Bunun için kıymetli kardeşim Mevlana Muhammed Sıddık'ı gönderdim. Büyüklerimizin devamlı okudukları bir zikri size öğretecektir. Emrettiğini yapmak için çok çalışınız. Meyvelerini toplamanızı ümit ederim. Yalnız yazmakta olmayacağı, görüşerek lazım olduğu için kardeşimiz Mevlana'yı yormuş olduk ve selam. 200. Mektup Bu mektup Molla Şekibi İsfahani'ye yazılmıştır. Nefahat kitabındaki bir yazıyı açıklamaktadır. Her hamd Allahu Teala içindir. Salat ve selam peygamberlerin efendisine ve onun temiz ailenin hepsine olsun. Nefahat kitabındaki karışık bir sözün açıklanmasını istiyorsunuz. Bunun için birkaç kelime yazmaya kalkıştım. Kıymetli efendim, Aynülkutadi Hemedani hiç gidilmemiş bir yolda delilsiz, rehbersiz gidenler için diyor ki, Bunlardan birkaçını bir mağlup kendi sığınağını aldı. Sekir hali bunlara gölge yapmak için geldi. Aklı başında olanlar başlarını kaldırdılar. Gidilmiş yol demek, Allahu u Teala bilir, sülük yolu demektir. Bilinen on makama birer birer ve her inceliklerine varmak demektir. Bu yolda önce nefis tezkiyesi edilir, temizlenir. Kalbin tasfiyesi bundan sonra olur. Bu yolda hidayete kavuşmak için bir rehbere inabet, yani bağlanmak lazımdır. Gidilmemiş olsa cezbe ve muhabbet yoludur. Bu yolda kalbin tasfiyesi parlatılması önce olur. Nefsin tezkiyesi sonra olur. Seçilenlerin yoludur. Bir rehbere bağlanmak lazım değildir. Sevilmişlerin ve istenilenlerin yoludur. Birinci yol sevenlerin ve isteyenlerin yoluydu. Bunlardan çoğu kuvvetle çekildikleri ve kendilerini muhabbet kapladığı için afaki ve enfüsi şeytanlardan korundular. Şeytanların aldatmasından, yoldan çıkmalarından kurtuldular. Bir malûk ve sekir dedi, bu cezve ve muhabbettir. Bunların rehberi yoksa da Allahu Teala'nın ihsanına kavuşmuşlardır. Bu İhsan onlara yol göstererek hedefe ulaştırmıştır. ''Şuurlu olanları, yani çekilmeyenleri ve kendilerini muhabbet kaplamayanları, rehberleri de olmadığı için din düşmanları bunların yolunu kesti.'' ''Ve ardından helaket sürükledi. Sonsuz olan ölüme yakalandılar. Mağluplar arasında o iki Türkmen vardı. Hüseyin Kasap ı Aleyh bu ikisini işaretle bildiriyor ve diyor ki, ''Büyük bir kervanla gidiyorduk. Kervan arkasından ansızın iki Türkmen çıktı.'' hiç gidilmemiş olan yolda ilerlemeye başladılar diye Nevehat kitabının Farisi 284. sayfasında Emir Ali Ebu isminde uzun uzun anlatılıyor. Büyük kervanın gittiği yol, sülük yolu demektir. Bu yolda bilinen on makam sırasıyla ve bütün incelikleriyle geçiyor. Çünkü büyüklerden çoğu hele eskilerin hemen hepsi bu yoldan vasıl olmuşlardır. Bu iki Türkmen'in gittiği ve Hüseyin Kasab'ında katıldığı o hiç gidilmemiş olan yolda cezbe ve muhabbet yoludur. Bilinen birinci yoldan daha kısadır. Bu yolun başlangıcı lezzet almak ve rahatlık duymaktır. Bu lezzet duyguları giderir. Şuursuzluğa sebep olur. Bu hali gece olarak göstermektedir. Bu hissizlik ve insanlardan haberi olmamak Allah-u Teala ile huzura ve O'na şuura sebep olduğundan bu huzuru ve şura ay demiştir. Burasını biraz daha açıklamak lazımdır. İyi dinleyiniz. Cesedi bedeni idare eden ruhtur. Bedeni yetiştiren kalptir. Cesetteki kuvvetler ruhtan gelmektedir. His, duygu da kalbin nurundan hasıl olmaktadır. Cezbe yolunda kalp ve ruh allah Teala'ya dönünce başlangıçta bedenin idaresi ve terbiyesi azalır. His kalmaz olur, şuur işlemez olur, organların hareketinde gevşeklik olur, insan yere yıkılır. Büyük alemi Şeyh Muheddin Arabi Kuddisesi ruhu bu hale fütuhat Mekkiye kitabında ruhun sima'ı demiştir. Raks ve dönerek olan sima'ya da tabii i demiştir ve bunu sıkı yasak etmiştir. Burada anlaşılıyor ki bedendeki duygu ve hareketin azalması manevi huzuru göstermektedir. Cesetteki duygusuzluğu ruhun şuuruna alamettir. Bunu Ay'a benzetmek uygundur. Sözümüze dönelim. Ay'ın kara bulutta örtülmesin demek de başlangıçta olanların huzurunu örten insanlık sıfatlarının meydana çıkmasını anlatmaktadır. İnsanlık sıfatlarının huzuru örtmesi yolun ortasına kadar devam eder. Yolun ortasında olanlar örtüden tam kurtulamazlarsa da bu kadar örtülüş yoktur. Belki bunu anlatmak için Gece yarısı olunca ay buluttan çıktı, o iki gencin ayak izlerini gene buldum demektedir. Çünkü huzur zamanı olan basit halinde yol aydınlanır, çok ilerlemek olur. Sabah olunca yani o hissizlik ve hareketsizlik gidince ve huzur kuvvetlenince ve halkla da karışınca demek istemektedir. Bu huzuru güneşin doğmasın diye anlatmaktadır. İnsanın varlığına daha demektedir. Bu zaman kendi varlığından haberi olmaktadır. Çünkü bu yolda nefsin tezkiyesi kalbin tasfiyesinden sonradır. O iki tümenin cezbeleri kuvvetlenince ve kendini muhabbet kaplayınca bir kahraman gibi ayaklarını insanlık dağının tepesine koydular ve bir saadette tepeye çıktılar. Biraz fenaya kavuştular. Hüseyin Kasap'ta bu cezve kuvveti olmadığı için dağın tepesine çok güç çıkabildi. Bu da o iki Türkmenin arkasından gittiği için oldu. Yoksa kafasını uçururlardı. Askerlerin bulunduğu yer ayağın sabiteyi anlatmaktadır. Ayağın sabitede bütün mahlukların teayyün hakikileri ve teayyün ilmi vücubileri birlikte bulunur. Sayısız çadırlar bu teayyünleri anlatmak içindir. Büyük çadırı teayyün ilmi vücubini göstermektedir. Buna sultanın çadırı demişlerdir. Hüseyin Kasab, sultanın çadırını işitince aranılanı buldum sanarak şekeri şuursuzluk bineğinden ilmek istedi. ''Bu merkep olmadan bu yolda gidilemez.'' Sağ ayağını dışarı koyarak kulağına bir ses gelerek ''Sultan çadırda yoktur.'' dedi. Doğrusu da böyledir. Hüseyin Kasab'ı çeken kuvvet yoktur. Ufak bir müjdeyle sekir halinden çıktı. İki Türkmense kuvvetle çekildikleri için ve kendini muhabbet kaplamış olduğu için bu gibi müjdelerle aldanmadılar ve kahramanca yukarı çıktılar. Hüseyin Kasab bin sene daha beklese Sultanlı çadırda hiç bulamaz. Çünkü Hak-ı Teala ötelerin ötesidir. Sağ ayak demesi ruhu anlatmaktadır. Çünkü hiç gidilmemiş olan bu yolda kalp ve ruh ayaklarıyla gidilir. İlim ve ibadet de gidilmez. İlim ve ibadet sülük yolunda işe yarar. Sekir halinden önce çıkan ruhtur. Sonra kalp çıkar. Sol ayak kalbi göstermektedir. Sultan oturmuş doğru ve ava gitmiştir demek, güzel aynalarda, güzel yerlerde yerleşmiştir ve aşıkların gönüllerini avlamaya gitmiştir demektir. Bu ses ve böyle söylemek Hüseyin Kassab'ı anlasabilmek içindi. Onun anlayabileceği gibi söylenmişti. Yoksa Allahu u Teala için oturmak ve ava gitmek gibi bir şey söylenemez. Farisi'nin dediği gibi, ''Yoktur ve odur'' gibi sözler o makandan geri dönerler.